Mecahb-ihi ve mentebi Ahud bi ihsanin ilayel mücza. Salaten ve selamın daimeyin mütelazmeyin ilayel miktin. Ama بعد فاعلموا أيه الإخوان فإن أصل الحديث كتاب الله و أصل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ve külle muhtefein bir ve külle bir atayım dalale ve ve külle dalaletin ve sahibi hafinnar ve bir senedil mutasılı ilenlediği en de huk kne İza kâine iza şehide cenazeten ekseres sumâd ve ekseres hadisi nefsihi. Aziz ve muhterem kardeşlerim. Allah'ın selamı ve rahmeti ve bereketi, ihsanı ve ikramı dünyada ve ahirette üzerinize olsun. Rabbimiz iki cihan saadetine cümlenizi nail eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin adat-ı ve şema i şerifelerine dair rivayetleri okumaya devam ediyoruz. Ramuzul Ahadis isimli hadis kitabının 536. sayfasına gelmişiz. Bu rivayetlerin okunup Peygamber Efendimizin adeti, itiyatı, hareket tarzı neymiş onu anlamaya geçmeden önce Peygamber Efendimiz'e sevgimizin, saygımızın, bağlılığımızın bir müşahinesi olmak üzere ruhu fakine hediye olsun diye ve onun cümle alinin ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına hediye olsun diye Vesair Enbiya ve mürselin ve Cümle-i Allah'ın ruhlarına ve hasaten ümmeti Muhammed'in Peygamber Efendimiz'den sonra vazifelileri, mürşitleri, mürebbileri olan Saadat ve Meşahit-ül Ka'liyemizin ruhlarına hediye olsun diye bilhassa şu okuduğumuz kitabı tehlif eylemiş olan Gümüşhaneli hocamızın ruhuna ve kendisinden teyiz almış olduğumuz Muhammed Zahid, Kosku hocamızın ruhuna hediye olsun diye. Ve nihayet biz yaşayan, hayatta olan mümin kardeşler de Rabbimizin rızasına uygun yaşayalım. Peygamber Efendimizin sünnetini ihya edelim. şehit sevapları kazanalım. Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu, yüzü ak, alnı açık kullar olarak varalım diye... Bir fatiha, üç iflas şerif okuyup öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. 6. rivayeti okuduğumuz rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazede bulunduğu zaman cenazede hazır olduğu zaman vazife yapmak üzere namazını kılmak üzere dua etmek üzere cenazenin peşinde <gülüyor> cenazenin efendim şeyinde hizmetinde oluyor ya Müslümanlar böyle bir de bulunduğu zaman hazır bulutur zaman çok sükût ederdi peygamber Efendimiz. Ve kendi nefsine kendi kendine konuşması çok olurdu. Hadisi nefs yani mülahaza, tefekkür kendi kendisine içinden artık derin derin düşüncelere de dalmak çok olurdu peygamber efendimizde bir rivayet daha var aşağıda bir tane de onun altında var onları da okuyalım yani izah şehide cenazeden bir cenazede hazır bulunduğu zaman peygamber efendimiz rü'iyet aleyhi keabetün onun üzerinde mahzunluk görünürdü. Gamlılık, kederlilik havası görünürdü üzerinde. Ve ekseri hadisen nefs ve kendi kendine tefekkürü, mülahazası, kendi nefsiyle söyleşmesi, içinden düşünmesi çok olur. Üçüncü rivayeti de okuyalım. Kâne iza a, cenazeten ala kerbuhu ve aklal selame ve ekstra hadisem nefsi. Cenazeyi teşyi ettikleri zaman, cenazeyi uğurladıkları zaman kabristana ahiret faaliyetine efendim üzünleri üzüntüsü yükselir, ziyadeleşir, Sözünü az söyler, sözü azalır. Kendi kendine mülahazası, kendi içinden efendim tefekkürü çoğalır. O kardeşlerim bu hadisi şeriflerin biraz izahına geçelim. Ölüm acı ve gerçek bir hadise. Hepimizin çevresinde. Hepimizin başında. Yaşayan herkes ölümü tadacak. Ölümden kaçmak ve kurtulmak mümkün değil ve ölümün ne zaman olacağını nerede olacağını da bilemiyoruz ne kadar yaşayacağımızı da bilemiyoruz akıllı insanın bu durumda yapacağı ölüme daima hazır olmaktır tasavvufun da yaptığı budur bizim yolumuzda büyüklerimizden gördüğümüz edep terbiye de efendim, budur Bizim kardeşlerimizin bir kısmı Mehdi çıkmış, çıkacak, yaşıyor. Şimdi 20 yaşında, 25 yaşında filan gibi sözler söyledikleriz ama dedik ki kayıptır. Allah bilir. Sizin kesin bir deliliniz yoksa bunu böyle söylemeyin. Biz uygun görmüyoruz bunu dedik. Ama şunu Peygamber Efendimiz çok net olarak söylüyor ki ölüm herkesin başında izamatel insanu fakat kıyamet insan öldü mü onun kıyameti kopmuştur. Mehdi 25 yaşındaymış. 40 yaşına kadar 15 sene bekleyeceğini bir an sonra yarın öleceğini düşün. Niye bu kadar geriye atıyorsun? Hemen öleceğini düşün. Ölümün başında dolaştığını düşün. Her zaman ölüme hazır olur. Edebiyat kitaplarında rastlamışsınızdır. Ölmeden evvel ölmek diye bir tavsiye. Ya bir felsefi efendim edebi söz. Ölmeden evvel ölmek. Hem ölmeden evvel diyor, hem de ölmek diyor. Bu nasıl olur? Büyüklerimiz tefekkürü mevdiyle olur demişler. Yani ölümü düşünürsün, ölümden sonraki hali düşünürsün. Ölmüş farz edersin kendini. Ölmüş, öldükten sonra başına gelecek olan hadiseleri, kefenlenmeni, yıkanmanı, namazının kılınmasını, kabire girdiğini, kabirde efendim suallerini, cevaplarını... O kabirden kalktığın zaman mahşer günü. mahşer gününde defterlerin verildiğini, hesapların açıldığını, sevapların, günahların tartıldığını, ehli cennetin yüzleri akfak olarak cennete gittiklerini, sevinçli, nurlu, efendim bahdiyen kimseler olarak ebedi saadete erdiklerini, ehli cehennemin efendim mahvolduğunu, perişan olduğunu, feryadı fidan ettiğini, saçını başını yolduğunu, diz dövdüğünü, göğüs dövdüğünü, efendim yalvarmanın yakarmanın fayda vermediğini onların o kara yüzlerine efendim bakıp meleklerin zebanilerin onları yakalayıp saçından ayağından yüzüstü yüz yüzüstü sürükleye sürükleye efendim o yüzün ne hale geldiğini düşünün o horluğu o hakareti düşünün cehenneme atıldığını düşünürsünüz her gün düşünürsünüz her gün zikre oturduğunuz zaman düşünürsünüz ki ölümün efendim gerçek bir duygusu içinize yerleşsin. Aksi takdirde tamam tamam anladık canım işte öleceğiz tamam filan diyor millet tamam tamam diyor ama hiçbir şey anlamadı. Hiçbir şey anlamıyor. Hiçbir şey düşünmüyor. Hani çocuk böyle bir meraklı bir hikaye kitabına daldığı zaman evladım hadi şunu getir hı, hı, hı, diyor. Evladım hadi şunu şöyle yap tamam tamam diyor. Sonra başını kaldırıyor. Ne demiştin anne? E, demin üç defa söyledim ya sana. Kitap okuyordu farkında değil. He dedi ama farkında değil. İçine işlemedi. Yani duyduğu söz kulağından gönlüne tesir etmedi. Mantığına indikat etmedi. Birçok kimse ölümü böyle şey yapar. Yani koyun kaval, kaval dinler gibi dinler. Tek şeyinde değildir. Ancak bazen insan böyle bir ağır hastalığa düştüğü zaman veyahut yaşlandığı zaman veya yakınlarından birisinin bir vefatı halinde veya bir amansız hastalık emaresi belirdiği zaman filan bu gibi hallerde biraz ölümü daha şey olarak düşünüyor, gerçek olarak düşünüyor. Bizim profesör vardı uzat elini dedi. Haküldedem ben asistan imanım tuttun kaldı küt küt küt küt küt küt küt küt küt küt küt küt küt küt küt küt ...buna diyor işte aşırı çarpma derler... ...ekstra sistor mü ne derler dedi... ...bu dedi... ...yaşlı adam beyaz... ...bıyıklı falan böyle yetmişlik... ...bir kimseydi... ...bu dedi ilk önce bir lokantada geldi o zaman çok korkmuştum dedi... ...ölümden dedi şimdi yavaş yavaş... ...biraz hazmettim dedi o korkuyu dedi... E ...işte o gibi durumlarda falan hisseder insan ama... ...işin acı olan tarafı şudur muhterem kardeşlerim... ...insan ölümü sezdiği zaman... İş işten geçmiş oluyor. Ömür geçmiş oluyor. Gençlik gitmiş oluyor. Efendim elindeki imkanlar kaybolmuş oluyor. Fırsatlar kaçmış oluyor. Seneler yok olmuş, silinmiş oluyor. Ondan sonra aklı başına geliyor. Bu sefer diyor ki... <gülüyor> ah! Ne olaydı gençlik geri gelseydi? Gelmez. Dil gençlik bir an önceki saniye bile geri Gelmez. Bu çark hiç geri tarafa doğru çalışmaz. Böyle bir diş attım bu tarafa doğru geri, mümkün değil geri gelmesi. Daima ileriye doğru gider. Efendim ve insan bir gün bakarsın ki hiç de hazırlıklı değilken Azrail Aleyhisselam karşısına geri vermiş. Ver bakalım emanet. E da hazırlanmadım hiç. Hiç hazırlanmadım. Öyle yakalanır. Çoğu kimse öyle yakalanıyor. Evliya Allah'tan bizzat, müritleriyle bir yerden bir yere gidiyormuş. Buz satıcısı... ...sıcakmış, yaz günüymüş... ...buz satıcısı, devenin iki tarafından buzları sarmış, çuvalları böyle... ...çuvalların içinde buzlar duruyor. Bir taraftan da damlıyor ama... ...mümkün mertebe sarmış, ıslak şeylerden, hani buharlaşma dolayısıyla çabuk erimesin diye... ...kar satıyor, buz satıyor... İşte Arap diyarında lazım. Hemen alacak onu adam. testisini içine koyacak filan. İşte soğuk su içecek. O zaman şey yok. Buzdolabı yok. Daha başka bir şey, imkanları yok. Karları efendim dağlardaki mağaralara depo ederlermiş. Sıkıştırlarmış kış günü. Ondan sonra deveciler alırmış. Getirirlermiş şehirlere. Buz satarlarmış. Oh! Bir parça buz aldı mı, şerbetini hoşafın içine koydu mu Ama ne kadar güzel oldu, serin oldu filan diye kendisi yani hepsi. Ne yerler içerlermiş. O zaman şimdi buzcu buzu satıyor. Diyor ki İrhamu men yezubu re'su maliki ya mislimun yani Arap diyenli olduğu için Arapça bağırıyor adam. Şey satacak ya malını satacak ya buzunu böyle bağırıyor. İrhamu merhamet edin acin men ''Şu kimseye acıyın ki yezûbu resümâlihi'' ''Sermayesi eriyip duran şu kimseye acıyın ey Müslümanlar'' Çünkü sermayesi, devenin üstünde, çuvalın altında damlayıp duruyor bir taraftan. Kimse satın almazsa sermayesi dikecek. Bir taraftan satıyor adam, bağırıyor buz, bilmem ne falan diye. Bir taraftan da ''Sermayesi eriyen şu adama acıyın ey Müslümanlar, alın şu malımı bir an evvel.'' Falan gibi şaka yapıyor hani. İnsan böyle bir sevp pazarına falan gittiği zaman Efendim böyle o şeylerin satıcıların nice böyle tatlı nükteleri şakaları filan vardı. Çiçek maşallah çiçek çiçek şuna bak filan diye gidersin. Çiçek yok orada ama yani çok terci demek istiyor filan. Şerbet şerbet bal şerbeti bu işte un kurabiyesi sabah kahvaltısında al bundan bilmem ne filan. Karpuzu alırsın bakarsın içi kapak çıktı öyle bağırdı böyle çıktı ayrı hani böyle bağırıyorlar. Şimdi o da bağırmış. Sermayesi eriyen şu kardeşinize acıyın ey müslümanlar derken şeyh efendi bir ah diyor yığılıp kalıyor bayılıyor. Hemen getiriyorlar suları yüzüne döküyorlar, ovuşturuyorlar bileklerini, yüzünü filan. Uyandırıyorlar. Diyorlar ki efendimiz size ne oldu? Bir şeye çok üzüldünüz, kederlendiniz. Sahatlı sıhatli yürüyordunuz. Birden işte bu Sermayesi eriyen şu adama acıyın diye bu buzcu böyle bağırınca onu dinlediniz, ondan sonra bir ah çekip böyle yığıldınız olduğunuz yere. Diyor ki, düşünmüyor musunuz ki diyor, onun sermayesi nasıl eriyorsa bizim de sermayemiz erimiyor mu? Bizim de ömür sermayemiz eriyip gitmiyor mu? Saatler onları eritmiyor mu? Günler onları eritmiyor mu? Yıllar onu eritmiyor mu? Bizim sermayemiz de bunun gibi geçmiyor mu? Onu düşündüm de çok kederlendim. Yüzünden ah ettim, ondan bayıldım diyor. selam kardeşlerim, işte bizim ömrümüz böyle. Bir efendim, buzcunun çuvalının içindeki ve güneşin altındaki buz gibi aşağıdan damlayıp durup eksilip duruyor. Ve ne kadar kaldığını da bilmiyoruz içinde ne kadar kaldığından da haberimiz yok. Efendim bir arkadaşım vardı. Bir yerde toplandık. İşte bizim arabamızın boyasını, tamirini yapmıştı. E sizin arabayı biraz daha yenileyelim. Biraz daha güçlü motorlu bir araba yapalım filan. İnşallah e, inşallah dedik biz. Neden inşallah deniliyor? Çünkü Allah dilerse olacak. Dilemezse yarına çıkıp çıkmayacağımızı bilmiyoruz ki. Şimdi o Almanya'ya giderken bu hududu geçince Bulgaristan'da bir kaza yapıyor. Yanındaki arkadaşıyla beraber öldü gitti. Allah rahmet eylesin. Cümle geçmişlerimizle beraber ona da rahmet eylesin. İnna lillah ve innâ ileyhi râciûn. Bak işte ne olacağı belli olmuyor. Yani yarına çıkacağını insan bilemiyor. Ama güçlüydü, kuvvetliydi, pehlivan gibiydi. Belki birkaç kişi üstüne çullansaydı köşe başında hepsini devirirdi. Ama ecelden kaçamadı. Ecel Melek'in önünden kaçılmıyor. Ne zaman olduğu da bilinmiyor. Onun için muhterem kardeşlerim ölüme hazırlanalım. Hazırlanalım değil de hazırlıklı bulunalım. Hazır olalım. Şeyimiz, vasiyetimiz yastığımızın altında hazır bulunsun. Evlatlarım ben öldükten sonra beni seviyorsanız en büyük vasiyetim takva ehli olun. Dinden imandan ayrılmayın namazınızı, ibadetinizi bırakmayın beni, benim ruhumu işaret etmek istiyorsanız dindarlığınızda bir gevşeme olmasın benim malım şu kadarı şuraya şu kadarı şuraya şu öldükten sonra beni filanca yere gömün işte şu hayırı yapın, şu hasenatı yapın şuraya şu kadar borcum vardır onu ödeyin, şuradan şu şeyimi ödeyin, şu işi yapın filanca kimseye şöyle borcum vardır onu şey yapın filan böyle vasiyeti hazır olmalı zihninde insan ölüme hazır olmalı zihninde Rab-i ay Adeviyye o mübarek hatun efendim, sabaha çıktığı zaman uyandığı zaman nefsine dermiş ki ey nefis bugün senin son günündür akşama çıkmaz ölürsün sen onun için bugününü Allah'ın özasına uygun geçir ibadet et taat et sevaplı işler yap dermiş akşam olunca da hadi bugün ölümden kurtuldun ama bu gece öleceksin sabaha çıkmazsın ...hadi bu, bu geceyi... ...son gecen olarak Allah'a güzel ibadetle... ...taatle geçir dermiş. sabah kadar hayır ibadet yaparmış. Ertesi gün gene bu son günündür... ...dermiş. İşte... ...zarar mı etti? Öyle yapan zarar mı etti? O mu zarar ediyor? Bizim zamanımızdakiler... ...mi zarar ediyor? Ölümü hiç düşünmeyenler... ...hiç hazırlanmayanlar mı? Yok canım daha genciz dur bakalım... ...daha hocam daha çok yaşayacağız... ...gencim, ölmem... ...arzular... Hanımda bir çağlayan... ...şırıl şırıl... E ...sen önden demekle... E, azrail insanın yakasını bırakmıyor ki... ...bazen gelir de... ...hastanın baş ucunda bekleyen insanın... ...canını alır... ...hasta sağlam kalkar... ...hastayı bekleyen insan olur... ...yakınlarımızdan oldu... ...yeni oldu yani bildiğimiz bir kimse... ...hasta şeyini bekleyen bey öldü... ...onu gömdüler... kişi kaldı... ...geriye kaldı... O ...kimin ne yapacağı belli olmuyor... Hazırlıklı olalım, hayatın yapısını bilelim, bu Efendim şeyin ömrün böyle vefasızlığını bilelim, Efendim zamanın süratle geçtiğini bilelim, hazırlıklı olalım, ölümden ibret alalım. Hazreti Ömer radıyallahu ahl mührüne yazdırmış, kefa bil mevti vaizan ya Ömer, ey Ömer, vaiz olarak sana ölüm yeter kürsüye çıkmış adamları dinlemeye ne hacet? İşte cenaze, işte kabir, işte selvi, işte kabir taşı. Söylemiyor mu sana bir şeyler? Sessiz vaiz. Sessiz ama neler söylüyor? O selviler neler söylüyor? O taşlar neler söylüyor? Bir zamanlar bu kabuk gösteriyor ki bu adam sadrazamdı, kaza, kaza, efendim devleti bir adamdı, vezirdi ama şimdi toprağın altında Kabirini açsan kim bilir ne El bir toprak Belki efendim. Toprak iki kimsenin cesedini yemez buyurmuş Peygamber Efendimiz. İnnel, innel emir al adile vel alimen amile la taekulul ardu juhumehuma. Adaletle hükmeden hükümdarın ve ilmiyle amil olan alimin toprak tenini çürütmez. Buyurmuş Peygamber Efendimiz. Arın Nur Reşid'in yanında okunmuş bu hadis-i si şerif demiş ki Müslümanın mezarı açılmaz ama şu İran hükümdarlarından Eluşirvan'ı adil veya Nusrevân adil denilen bir hükümdar var. Sa'sa'i hükümdarı adaletli diye tarihe geçmiş. Bakalım gerçekten adaletli miymiş, değil miymiş? Açalım şunun kabrini görelim. Çürümüşse adaletli değil. Laf hoşuna söylenmiş ona. Bu sıfat telayüf değil bakalım nasıl diye açmışlar bakmışlar ki aynen duruyor aynen öyle duruyor ama öyle adaletliymiş ki ava çıkmışlar avda av avlamışlar ocak yakmışlar pişirecekler tuz yok demiş ki gidin şu karşı köyden tuz isteyin tuz ekelim etin de öyle yiyelim yalnız demiş tuzun parasını verin efendim demişler dağ taş tuz yani tuzun da parası mı olurmuş ne olacak hoşuma gidiyor sözü. Hükümdar tebaanın tuzunu parasız alırsa, memurları derisini yüzer. Hükümdar hükümdar tuzu parasız aldı mı, o kapı bir açıldı mı, memurlar neler yapar? Aşağıdakiler derisini yüzerler, ama, Ali'mallah, saman doldururlar içine. Onun için demiş, parasını verin. Kimsenin hakkı üzerimize geçmesin demiş. Hocamızı rahmetullahi aleyhi çağırmışlar, demişler ki, sizin kendisinde okuduğunuz hocanız filancalar, işte caminin avlusu tanzim ediliyor, kabirleri şurada, duvarın şu tarafına alınacak, burası şöyle yapılacak filan. hocamızda gitmiş, hazır bulunmuş kabir nakli esnasında e, açtılar kabri diyor, aynen diyor, hiçbir şeyi değişmeden öyle öbür tarafa hocamızı naklettik diyor. O da ilmiyle amil olan işte. İlmiyle amil olan öyle, adaletle idame eden öyle. O selam kardeşlerim, bu dünyada insanı överler, göklere çıkartırlar, alkış tutarlar, şiirler yazarlar, kasideler yazarlar. İnsanı Allah övsün, Allah sevsin. Bu dünya insanların övmesi sevmesi rüzgar kurulduğu gibidir. Rüzgar buradan eski için o tarafa doğru dönüyor. Buradan eserse bu tarafa doğru döner. Hiç belli olmaz bizi 83'te İran'a çağırdılar devlet tarafından gönderildik baktık ki İran Şahı'nın şeyine heykeline bir ip takmışlar çekmişler devirmişler bronz heykeli yere kafası bir tarafa bitmiş kolu bir tarafa gitmiş e biz zaman orada asıl, böyle dik duruyordu ama işte şimdi devrim oldu değişti Dur, durum O şimdi yerde onun için yani hepsi geçiyor Hepsi fani, her şey fani kalır hak. Sen hak ile olmaya bak. Yani Cenabı Hakk'ın sevgili kulu olursan Allah severse ne ala. Allah sevmezse cümle cihan halkı sevse faydası yoktur. Allah sevdimi cümle cihan halkı düşman olsa faydası yoktur. Yani zararı yoktur. Efendim Allah sevdimi dünya ve ahiretin saadetine erdiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kendisi Allah'ın en sevgili kuluydu. Cennetle müjdelenmişti. Hayatında miraca çıkmıştı. Cenneti cehennemi görmüştü. Kendisine cennette verilecek makamı Mahmudu görmüştü. Biliyordu. Her halik biliyordu ama çok vefetliydi, çok yumuşak kalpliydi, çok mülayim tabiatlıydı, çok idi, çok sevgiliydi. Torunlu kucağına aldı da ağladı. Severken ağladı da, efendim e, dediler ki, ya Resulallah Noah ağlıyor musun? Bir rivayete göre de şeyde, yani çocuğu vefat şey ettiği zaman tabii ağladı. E, Biz ağlamayız, bir çocuklarımızı sevmeyiz falan dediklerini ama bu dedi Allah'ın insanın kalbine vermiş olduğu bir duygudur. Sana vermemişse eh, ne yapayım? İşte, duygulu bir kimseydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hassas bir kimseydi. Efendim sabah namazından sonra cemaate dönerdi. Hastası olan varsa söylesin ziyaretine gidelim derdi. Hasta ziyaretine giderdi. Efendim Böyle bir cenaze olduğu zaman müminin mümin üzerinde haklarından bir tanesi de budur. Öteki müminler onun cenazesini kaldıracak, vazifelerini yapacak. Yıkayacaklar, tefenleyecekler, kabre koyacaklar, öyle dönecekler. Peygamber Efendimiz'de çok kimsenin cenaze namazını kıldırdı, kabre defninde efendim son hizmeti yaptı. Buna şey derler. Efendim teşyi Cenaze derler. Cenazeyi teşhir etmek, yerine kadar götürmek. Bu üç de görüyoruz ki Peygamber Efendimiz efendim e, böyle bir cenazenin peşindeyken onun merasimindeyken ona ait vazifeleri yaparken mahzunlaşırdı. Ölüm tabi üzücü bir hadise olduğundan, büyük bir ibret olduğundan mahzunlaşırdı ve kendi kendine tefekkürü içinde mülahazası çoğalır. Bizim de öyle olmamız gerekir. Peygamber Efendimizin biliyorsunuz hadisi şerifi var, ben sizi cenar, e, kabir ziyaretinden men etmiştim bir ara, şimdi onu ziyaret edebilirsiniz çünkü o size ahirete hatırlatır diye tavsiyesi var. Çok susardı, sükutu ihtiyar ederdi ve kendi kendine çok tefekkür ederdi. devamlı abdestli gezmekte de önemli bir tedbir olmuş oluyor. Efendim, sabahliğin e, sabahleyin sabah namazını kıldıktan sonra sureyi Haşr'ın sonundaki "İvallahi leziy" ayetlerini okumak efendim. Euzübillah ismiyle cin şeytanı rejimi 3 defa söyleyip ondan sonra besmele çekip bunu okumak akşamleyin okumak Sabah okunmuşsa akşama kadar 70 bin melek kendisine istiğfar ediyor. Akşam okunmuşsa sabah kadar yetmiş bin melek kendisine istiğfar ediyor. Efendim biz burada camide okuyoruz. Sizler de e, okursunuz inşallah. Sabah namazından sonra işrak vaktine kadar efendim e, şey yaparsa insan zikirle, ibadetle meşgul olursa o gün ölürse imanla göçmesine vesile olur. Bunu da bilesiniz. Geceliğinde abdestli yatarsa, abdest alıp yatarsa, abdest alacaksınız. Ad, aldığınız abdestle de iki rekat, dört rekat bir namaz kılarsınız. Abdestli olarak yatarsanız, o gece ölüm, ölüm gelecekse, imanla göçmeye garanti ve vesile oluyor. Yani abdestli yatmaya gayret edin. Bu hüvallahü huva, lezileri okumaya gayret edin. Gündüzleri de abdestli gezmeye gayret edin ki, Efendim melekler etrafınıza toplanır, şeytan yanınıza sokulamaz. Böylece kendinizi korumaya, garantiye bir vesile olmuş olur. Allah cümle geçmişlerimize de rahmet eylesin, ruhları için Fatiha'da okuyalım. Buyurun, El Fatiha ne? Yani İza Sa'id el minbere selleme. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz minbere çıkarken Cuma günü minbere çıktığı zaman yukarıya çıktı mı cemaate doğru yüzünü döndüğü zaman Esselamu Aleyküm derdi. Orada. Tabi camiden girdiği zaman der. Karşılaştığı insanlara söyler. Ayrı. Bir de oraya çıktığı zaman Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah derdi. Mümtelte selam verirdi. Kane izasın el Medineti bir âniyetim fi ma'u, fihi. Sabah namazını kıldırdıkları zaman Peygamber Efendimiz, sabah namazını kıldığı zaman Medine ahalişinin hizmetçileri sakaları, su taşıyanları efendim, içinde su dolu kovalarla gelirlerdi Peygamber Efendimiz'in yanına ve kendisine hangi kova getirilmişse hepsine, hepsinin içine elini daldırırdı. Hepsinin içine elini daldırırdı. Hayır olsun, bereket olsun diye hiç kimsenin kalbini kırmazdı. Hiç kimseyi, hiçbir kimseyi şey bırakmazdı. Efendim, böyle mahzun ve mahrum bırakmazdı. Hepsinin şeyine elini daldırırdı. Eli, elinde öyle bereket vardı ki bir kere bu meşhurdur. Yani yüzlerce insan tarafından şey yapılmıştır. Orduda su sıkıntısı oldu. Efendim Su yok, çeşme yok. Seferdeler. Suya büyük ihtiyaç var. Su kabının içine ellerini daldırdı. Herkes o kaptan suyu aldı, kendileri içtiler, abdest aldılar, hayvanlarını sunadılar, hala kapının içinde su var. O böylece olsun diye tabi sabahları demek ki gelip şey yapıyorlarmış, sularını sakalar ona sunuyorlarmış. Şurada bir şey söyleyecektim, onu Atlamayatlamayayım diye Ona bakıyorum. Ha, bu cenazeyi gönderirken bir şey söyleyecektim de demin aklımdaydı. Onu dönüp hatırlatıvereyim tekrar muhterem kardeşlerim. Çünkü yapıyorlar. Bu susardı Peygamber Efendimiz, şükür ederdi, kendi kendine tefekkür ederdi. Bir de bizim cenaze teşhî edişlerimizi düşünürseniz, hatırlayacaksınız, hele sevilen kimse olursa bir falan getiriliyor, değil mi yüksek sesle? Yok böyle bir şey. Mekruh. Yani böyle bir şey yok. Peygamber Efendimiz'in yapmış olduğu şey ne? Sükut etmek, efendim, mahzun bir şekilde yürümek, ve efendim kendi kendine e, tefekkürde ve mülahazada olmak onun için burada yazmış ki yekrehu limüşeyye'i cenazeti refusavti bizlifi vel kıraeti ve yezkürü fî nefsihi yani cenazeyi teşvi eden götüren kimselere ses yükseltmek zikir için ses yükseltmek bile mekruh olur. Mekruhtur. Hani bir de ah vah kömür gözlüydün, kara kaşlıydın nereye gidiyorsun bizi bırakıp nereye gidecek işte kahve sana Yani böyle saç başı olmak bilmem neler e, bunlara hiç lüzum yoksa o da niyaha diyorlar. Yani ölünün arkasından ağıtlar söyleye söyleye efendim saç başı olarak kimisi yüzünü tırnaklarıyla böyle yırtıyor kimisi şey yapıyor Efendim kimisi zincirlerle sırtını dövüyor. Şak, şak filan böyle. Buralarını yırtıyorlar, şey yapıyorlar. Böyle şeyler yok. Bu şeylerin Şia'nın on muhadem günü yaptıklarının böyle bir dinde şeyde yeri yok. Zikri bile yüksek sesle yapması mekruftur. Kendisi içinden zikreder, dua eder. Cenazede Efendimizin böyle sakin olarak gittiğini söyleyince onu da ekleyeyim diye düşünüyordum. Şimdi aklıma geldi. Onu söyledim. <gülüyor> Evet, kale iza sallal gaza'ten cenese musallahu hatta Tatlı, şems. Ahmed bin Hanbel, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi neşey. Hepsi bunlar mühim hadis alimleri. Büyük kitaplar rivayet etmişler. Peygamber Efendimiz sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı mahalde otururdu güneş doğuncaya kadar. Şimdi bir bunun niye böyle kaynaklarını söyleyerek size naklediyorum. Bir hoca kardeşimiz, yine bizim ihvanımızdan hoca kardeşimiz, sevdiğimiz kimse, yani bu sabah namazından sonra oturmak ne oluyor falan gibi böyle sormuştu. Hocamız burada oturur, Yasinler okunur, efendim dualar edilir hadis-i şeriflerden, tesbihler çekilir, hatma hacı yapılır, işraf namazı kılınır, öyle gidilirdi. Onun zamanında da öyleydi. Şimdi de devam ediyor. Efendim şimdi bu sanki bu rivayet yokmuş, zayıfmış filan gibi böyle bir ifadeyle. Halbuki Ebu Davud'da var. Tirmizi'deki hadisi şerif, Hasan hadisi şerif. Daha başka kaynaklarda var. Bak buradaki de aynı manayı kuvvetlendiriyor. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz'in adeti hakkında ravi Cabir ibn Semüre Senure radıyallahu anh, diyor ki Peygamber Efendimiz sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı mahalde otururdu güneş doğuncaya kadar. İşte aynı şeyi tatbik ediyoruz. Yani sünneti seniyeye uyuyoruz. Hatta Peygamber Efendimiz bağdaş grup otururmuş, bağdaş grup otururmuş, beklermiş orada. E güneş doğuncaya kadar ondan sonra işrak namazı kılıp gidiyor. Böyle Ebu Davud'un rivayetinde böyle hareket ederse o gün rızkı bol olur. Hatta bütün afakı, ufukları dolaşıp da rızık aramasından daha çok kendisine rızık celbeder Böyle sabahleyin şey yapmak diye böyle rivayet ediyor. Çünkü insan ekseri ya. hocam kalacağım ama çarşı var, pazar var, dükkan var bırak da işime gideyim diye düşünür. Yani en çok o sebepten oraya gelmeyebilir. Kimisi de o yüzden kalkıp gidiyor falan dükkanı açacağım, şey yapacağım diye. İşte burada oturmak rızkın daha çok kendisine gelmesine vesile olur. Tecrübeyle sabittir. Şimdi bizim hocamızın hayatını bana yaz dediler. ...ben damadıyım, halefiyim... ...efendim tabi pekala normal... ...ben de yazdım, gördüğüm şeyleri yazdım... ...bizim gençlerin arasında şeyler var... ...mektep medrese görmüş, mürekkep yalamışlar var tabi malum... ...e biraz da din kitapları filan okumuşlar... ...şimdi hocamızın gittiği yerde bereket olurdu... ...dedim ben... ...gördüğüm, bildiğim bir şeyden dolayı... ...bereket olurdu diye söyledim... ...efendim... Vay efendim olur muymuş de, var mıymuş de dinimizde bunun aslı esası vardır. Vardır. Yani allahu Teala Hazretleri bereket ihsan eder. Eve bereket ihsan eder, sofraya bereket ihsan eder, su kabına bereket ihsan eder, hurma torbasına bereket ihsan eder. Peygamber Efendimiz'den aldığı hurmayı torbasına, hurma torbasına koyuyor da sahib eden bir kimse. Ömrünün bilmem kaç senesi o tor torbadan hurma eksik kalmıyor da. Sonra bir şey de bitirmiş, ondan sonra tüh vah ediyor filan. Peygamber Efendimiz'in yüzü Hazreti Osman'ın elinden düşünceye kadar, parmağından o kuyuya düşünceye kadar hal başka oluyor, düştükten sonra başka oluyor. Yani böyle manevi şeyler var. Şimdi Peygamber Efendimiz'in zamanında böyle olduğu gibi, Evliyaullah'a da böyle oluyor. Salihlerin de durumu böyle oluyor. Biz hocamızla gittiğimiz yerde, yani kıtlık yeri olsa, dağ başı olsa, ıssız yer olsa... ...aynı bereketin olduğunu... ...gördüğümüz için yazdık bunu... ...hatta hocamız dedi ki... ...filence yere gidelim ayaklarım ağrıyor... ...deniz kumunun sıcağına... ...böyle efendim şey yaparız... ...ayaklarının ağrısına iyi gelir diye... ...tabii deniz mevsimi yok... ...geçti, işte biz oraya, oraya gittik ama... ...gittiğimiz yerde yol yok... ...efendim dükkan yok... ...fırın yok, bir şey yok... ...ıssız bir yer yani gittiğimiz yer... ...şimdi hocamızı da biz götüreceğiz oraya... İçime bir endişe geldi. Orada ben ne yedireceğim, ne içireceğim, yani nasıl olacak geçkilen diye. Muhterem kardeşlerim, bir odada hocamız kaldı, bir odada ben kaldım. Öbür odalar, gıdadan, bolluktan, ayak basamayacak kadar doldu orası. E, dükkan yok, pazar yok, çarşı yok. Nasıl oldu, nasıl şey yaptı? Elmalar, kavunlar, karpuzlar, üzümler, meyveler yiyemedik yani. Tabii Allah müşebbü bir esbab filanca getiriyor, falanca getiriyor filan gibi oluyor ama gönderen Allah. Yani orada orada o bolluğu müşahede ettik. Her yerde öyle. Yani şimdiki bu hadise niye bağlayacağım? Niye bu hadisin arkasından söylüyorum? Sabah namazından sonra böyle efendim işrak vaktine kadar vaktini zikirle ihya edense bir insan onun da sofrası bereketli olur. Onun için söylüyorum. Bilesiniz diye. dale iza salla bin-nasil qadate aghfala alayhim biwajhihi faqala hal fiikum marid a'uduhu e feen qalu la qala bu rivayet, şimdi okuduğum peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara sabah namazını kıldırdıktan sonra yüzüyle onlara doğru dönerdi cemaate yüzünü dönerdi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ve buyururdu ki hel fikum maridun euduhu içinizde hasta olan var mı hastası olan var mı ziyaretine geleyim cemaate böyle söyledik. Semadi. İçinizde hastası olan, hasta olan var mı? Ziyaretine geleyim. Hasta ziyareti yapayım. Fe'in in kadula. Yok ya Resulullah diye cevap verirse cemaat o zaman derdi ki fehem fi cenazetin ettabiha. Eee bir cenazesi olan var mı? Cemaatten, Medine ahalisinden vefat eden kimsesi olan varsa cenazesine gidelim. Cenazeye gitmek çok sevap. Cenazeye gitmek. Çok sevap. Müminin ilk müjdesi cenazesine gelenlerin mağfiret olunmasıdır. Mümin kulun, yani cennette çok dereceler alacak. Kabire girdiği zaman kabile cennet parçası olacak. Allah çok mükafatları erdirecekse de, vefat eden bir mümin kulun ilk mü mükafatı nedir? Cenazesine gelen müminlerin mağfiret olunmasıdır. Cenazeyi teşhiy etmek çok sevap. Cenaze namazı kılmak çok sevap. Bir camide bir namazı kıldıktan sonra bir cenaze namazı buldunuz. Oh ne mutlu. Hemen Allah'a uymak lazım. Mümkünse peşinden gitmek lazım cenazeni. Biraz taşımak lazım. Mümkünse kabre kadar götürmek lazım. Çok sevam. Şimdi var mı cenazesi olan, var mı bir cenaze içinize gide gideyim derdi. Fe'in kalula yok ya Resulallah, hayır ya Resulallah derlerse kale zemen râ minküm rü'yem yakussuha aleylâ sizden kim bir rüya gördü bize anlatsın derdi bu sefer. Rüya tabiri yapardı. Yani cenaze yok, hasta yok. O zaman hadi rüya gören birisi varsa söylesin, onun tabirini yapayım derdi. Efendimizin rüyaya çok önem verdiğini görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de var. Fakat bir şey başıma geldi benim. Ankara'da böyle vaaz veriyorum. Cami tıklım tıklım dolu. Buranın dört misi. Tıklım tıklım dolu. Ben de bu Rüya ile ilgili şey filan anlatıldı. Ben de biraz genişçe anlattım. Kur'an-ı Kerim'den Yusuf Aleyhisselam'ın gördüğü rüyalardan anlattım. Peygamber Efendimiz'den anlattım. Rüya önemli çünkü iç aleminize geceliğin bilgiler geliyor. Bu bilgilerin bir kısmı sizin önceden bildiğiniz şeyler değil. Hakikaten bir şeyler geliyor. Bu insanın sosyal, ruhi hayatında, psikolojik hayatında önemli bir hadise. Mesela ben Şahsen kendim bir hadise söyleyeyim. Yani lise talebesiyken, ortaokul talebesiyken ertesi gün gireceğim imtahandaki şeyi gördüm. Durumu gördüm. E nasıl oluyor bu? Olmadan evvel bazı şeyi görüyor insan. Rüya esrarengiz ve önemli bir şey. Ruh alemimizin esrarından imanla ilgili bir şey. Bunları böyle anlattım. Bir tanesi bir kağıt göndermiş. Böyle kağıtlar gönderiyorlar ya. Yani Allah'ın kulları hepsi aynı olmuyor ben buraya rüya dinlemeye gelmedim birazcık vaazınıza gelmeyeceğim dedim yani bana itiraz edeceğine sen peygamber efendimize itiraz et Git. çünkü ben hadis-i şerif okuyorum ee, sırada o geldi onu söylüyorum bak burada da şimdi o geldi bunu söylüyorum yani hadis-i şerifleri seçme mi yapacağız eski adamlardan bir tanesi eline makası almış efendim kur'an-ı kerimin cırp cırp cırp şu ayetler, bu ayetler kimisini kesmiş, kimisini koymuş, şunlar okunsun, bunlar okunmasın. Efe bir bi ba'dul kitabı ve tekfurune bir ba'd. Allah'ın kitabının bazı ayetlerine inanıp da bazılarına inanmayacak mısınız? Şu benim işime geliyor, tamam gelsin. Bunlar işime gelmiyor, tamam. Bak asla, öyle mi olacak? Hazret-i Şerifler de öyle. Sen kendini onlara uyduracaksın. Onları kendine değil. Millet şimdi bir yol tutturmuş... İslam'ı buna uydurmaya çalışıyor. İslam bunun içine sığmaz ki senin daracık kafana. İslam büyük. Kendisi bir yol tutturmuş, İslam'ı ona uydurmaya çalışıyor. Öyle şey olmaz. Sen kendini İslam'ı iyice inceleyip İslam'a uydurmaya çalışacaksın. Sivriliklerin varsa, İslam'a giremiyorsan, ha burada dikenim var, kır. Burada sivri tarafım var, yont. Şurada bir acayip durumun var, tornalattır. Bir şey yap, oraya uyumlu hale gel ve gir şu İslam'ın kapısından. Giremiyorsan kusur senin. Semer'in sırtında oldu mu? Tabii bazen giremez. Onu alacaksın, öyle yapacaksın, böyle yapacaksın, bir sürü şeyleri olacak. Millet millet İslam'ı kendisine uydurmaya çalışıyor. Bakalım Resulullah Efendimiz nasıl bir hayat yaşamış ona uyuyayım. Bakalım Kur'an-ı Kerim nasıl bir hayat tavsiye ediyor ona uyuyayım demiyor. Kur'an-ı Kerim'i kendisine uyduruyor. Beğenmediği şeyi reddediyor. Benim aklım öyle şeye ermez diyor. Peygamber Efendimiz'in beğenmediği tarafını tevil ediyor. Bakıyorsun alim kitap yazmış. Hoca yani, vaiz veya müftü veya bilmem ne. Beğenmediği bir ayet, bir hadis oldu mu aşağıya bir dipnot düşüyor. Bunun manası bu değildir de bu değildir de bu değildir de bu değildir. Sen sen orada işte zorlanıyorsun. Orada Müslümanlığın ahkamını kabul etmek de Zorluk çekiyorsunuz. Sahabeden birisi geldi Peygamber Efendimiz'e uzak elini ya Resulallah sana beyat edeceğim. Söz vereceğim, tabi olacağım ama ben dedi korkak bir adamım dedi bana dedi cihadı mükellef tutma dedi. Cihadı emretme bana dedi. Bir de dedi çoluk çocuğum çok kalabalık, develerim az dedi. Efendim ancak kendi yetim, şey kendi imkanlarıma yani kendi aileme yetebiliyor bana zekatı da farz kılma dedi. Peygamber Efendimiz dedi ki... ...cihad olmadıktan sonra Müslümanlık neye yarar... ...cihad olmadıktan sonra Müslümanlık neye yarar... ...cihad olmadıktan sonra Müslümanlık neye yarar... ...böyle söyleyince söyleyince... ...tamam tamam affet ya Resulallah... ...ne dersen razıyım dedi... ...elini sık, sıktı teslim oldu... İnsanlar kabul edemiyorlar yani bazı şeyleri... ...hanıma örtün diyorsun... ...kabul edemiyor... ...arkadaşlarım kıza darılır beğenmez... ...Allah beğenmiyor... Allah'ın beğenmesi mi önemli? Arkadaşların beğenmesi mi önemli? Sakal bırak. İhtiyarlıyım da öyle. E Gençliğinde bırakırsan kıymeti var. Hacca git. E biraz yaşlanayım da öyle. Yani her şeyi yorumları da öyle. Yorumları da öyle. Bakıyorsun mesela günahları işliyor. Yapma bunu diyorsun. Allah affeder diyor. Allah affeder ama yani yolunda yürümekte olan insanın istemeyerek, bilmeyerek yaptığı şeyi affeder. Yoksa böyle bile bile Allah affeder deyip içkiyi iç Allah affeder diye faiziye, Allah affeder diye cinayi yap Allah affeder diye kumarı oyna Allah affeder diye harama bak Allah affeder diye Allah o durumda affetmez küçük günahlar bile ısrarla büyük olur la sagireten me al ısrar <gülüyor> ısrarlı yapılan günah küçük günah olmaktan çıkar büyük günah olur. Neler ısrarlı yapıyor aynen devam ediyor Kuy edilmiş. Millet bunu bilmiyor. Güzel'e bakmak sevap diyor. Efendim e, çok sikletme diyor, deli olursun diyor. Bilmem, e, tarikata girme diyor, bilmem şöyle diyor, böyle diyor. Bu kadar Müslüman olma diyor, bu kadar sıkı Müslümanlık kafayı üşütürsün diyor kadar. Yani kendisine göre, kendisine göre bir yol tutturmuş. Mecmualar da gerçi onu teşvik ediyorlar. Bir mecra yazmış, karşı tarafa. ''Elhamdülillah layıkız'' diye. ''Elhamdülillah layıkız'' demiş. Açıyorsun, içeride makalelerini okuyorsun. Diyor ki yani, Türkiye'de Müslümanlar genellikle diyor, hoşgörü sahibi diyor, geniş kafalı diyor. Bayram günü geldi mi diyor, camiye gider, namazını kılar diyor. Sırası geldiği zaman meyhanede de içkisini içer diyor. ''Elhamdülillah layıkız'' diyor. Yani geniş kafalı diyor. Bu senin dediğin münafıklık, fıskı fücur. Bunu Allah sevmez ki. Sonra bizim makalelerimizden pasajlar almış, bu adamlar diyor İslam'ı tam uygulamayı istiyorlar diyor. Evet öyle istiyoruz. Tam, tam doğru anlamışsın yani İslam'ın eksiksiz uygulanmasını istiyorum. Allahu Teala Hazretlerinin emri öyle. Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi öyle. Birazcık Müslüman ol, birazcık günah işte, birazcık Budist'e benze, birazcık Hristiyan'a benze, birazcık Yahudi'ye benze. Bizim eski başbakanlardan Saati Irman, ordinal profesör Saati Irman. ...karısı Yahudi'ymış... ...efendim... E, ...kendisi tabip, ordinalisi profesör... ...doktor yani... ...bizim arkadaşlar anlatıyorlar, giderler bir şeyine... ...çocuklar diyormuş, ben demokratım diyormuş... ...bizim çocuğu diyormuş... E, ...cuma günü oldum diyor, beraber alıyorum diyormuş... ...caniye getiriyorum, namaz kılıyoruz diyormuş... ...cuma günü oldum da anasıyla... ...havraya gidiyor diyormuş... Yani, ...yani sanki bu... ...bu daha iyiymiş gibi anlatıyorlar... ...anlatırsa... Hani insanın biraz şey olmalı, hoşgörü sahibi olmalı. E, zamanı gelince dans etmeli, zamanı gelince bilmem günah işlemeli gibi bunu hoş görüyorlar. Öyle şey yok. Peygamber Efendimiz'in hayatı öyle değil. Peygamber Efendimiz günaha hiçbir şekilde müsamaha etmiyordu. <gülüyor> Evlerinin içine bir nakışlı perde asıldı diye, üstünde hayvan motifi var diye o perdeyi hemen kaldırdı Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz'in sözü, tavsiyesi neyse kendimizi ona uyduracağız. Müslümanlığı kendimize uydurmaya çalışırsak o zaman yeryüzünde ne kadar insan varsa o kadar Müslümanlık çeşidi olur. Ne kadar millet varsa o kadar çeşitli Müslümanlık olur. Yugoslav Müslümanlığı efendim Arnavut Müslümanlığı Yunan Müslümanlığı Bulgar Müslümanlığı Türkiye Müslümanlığı, Laz Müslümanlığı Kürt Müslümanlığı Terzamon Müslümanlığı, Diyarbakır Müslümanlığı, Şam Müslümanlığı, Irak Müslümanlığı, İran Müslümanlığı öyle şey olmaz. Darmadan olur din. Çığırından çıkar. Herkes Kur'an-ı Kerim'in çizgisine gelecek. İza'ya gelecek. Önde gidenler geriye gidecek. Geride kalanlar öne gelecek. O çizgiye gelecek. Herkes Resulullah Efendimiz'in çizgisine gelecek. Sünneti çizgisine gelecek, öyle hareket edecek. Peygamber Efendimiz rüyaya önem verildi, yorumlardı ve yorumladığı gibi de çıkardı. Kâne izâ sandâ hekateyil fecri ıttaca'a alâ şıkkıhil eymeni. Hazreti Ayşe Validemizden anlatılıyor, maklediliyor radıyallahu anha. Peygamber Efendimiz sabah namazının iki lekatlık ilk sünnetini kılınca sağ yanına doğru şöyle yatan Uyumazdı da hafif uzanırdı. Bizim rahmetli Vahdettin abi anlatıyor. Bir gün diyor bizim mescide girdim baktım herkes uzanmış diyor yere diyor. Nedir bu filan? Almanya'dan gelen Müslüman kardeşler duymuşlar bu hadisi şerifi. Sabah namazının sünnetini kılmışlar. Şöyle hepsi uzanmış. Yani uyumuyorlar da sünnet yerine gelsin diye. Sağ yanlarına böyle bir uzanmışlar. Tabi Hz. Ayşe Validemiz anlattığına göre demek ki evde yapıyordu öyle. Ezan okunduğu zaman sünneti evde kılarsınız. Ev, bu ev buraya gelebilirsiniz öyle gelirsiniz camiye hem ev nasibini almış, ibadetten nasibini almış, nurlanmış olur hem de efendim böyle bu sünneti de yaparsınız şöyle bir uzanırsınız Efendimiz böyle yapardı diye ne güzel olur, çünkü bir insan Peygamber Efendimiz böyle yapardı diye öyle yaptı mı sevap kazanır uyurdu, uyursun sevap kazanırsın sütü böyle içerdi, içersin sevap kazanırsın her şeyimizi ona uydurmamız gerekiyor Yani izâ sallâ salâten ha, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir namaz kılmaya başladığı zaman, nafilelerden bir namaz kılmaya başladığı zaman, onu da sebat ederdi. Yani diyelim ki bizim hocalarımız bize ne tavsiye etmiş? İşrak namazını kılın. Sevaptır. Tamam. Devam edeceksin. Duha namazını kılın. Tamam. Devam edeceksin. Ee, akşam namazından sonra evvabin namazını kılın. Tamam. Devam edeceksin. Teheccül namazı kılmak çok sevaptır. Devam edeceksin. Yani şey yaptığı, başladığı namazı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sebat gösterirdi. Efendim Onun e, yapılmasına gayret gösterildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz her şeyinde efendim istikrarlı idi. Yaptığı şeyi güzel yapardı. İbadeti de hakkını vererek yapardı. Bizim de öyle yapmamız lazım. Bir de biz yani ibadetin şuuruna varmadan yapıyoruz. Mesela insan abdest aldı. Abdest alırken duaları var bunun. Ya Rabbi yüzlerin bazılarının ak olduğu bazılarının kara olduğu günde benim yüzümü at eyle. Ya Rabbi benim kitabımı sağ yanımdan ver solumdan veya arkas arkamdan verme. Ya Rabbi benim ayaklarımı senin yolunda sıratta müstakim, sıratı müstakimde, cehennemin köprüsü sıratta sabit eyle, kaydırma, düşürme diye, gözümü nurlandır diye, aklımı ziyade eyle diye dualar var. O duaları yapacak. Namazda söylediği şeylerin efendim, hakkını verecek, manasını bilecek, yüküye vardığı zaman tam duracak, kalktığı zaman tam duracak, hızlı hızlı ve şuursuz yapmayacak nereye gittiğini, ne yaptığını bilmez bir tarzda yapmayacak. Sebatlıydı Peygamber Efendimiz. Hocamız Rahmetullah Aleyhi de hep öyle yani şey yapıyorum. Efendim e, çok çok istikrarlı ve çok idi. Şu İskender Paşa'ya duayı dünyanın neresini dolaşsa ihmal etmez. İskender Paşa'ya duayı illa yapacak. Vaat ettiği şeyi yerine getirirdi ve şey yapardı vefa iklinden Allahu Teala Hazretleri cümlemizi vefalı, gayretli, istikrarlı, efendim sebatlı kullar eylesin. Güzel huylara sahip eylesin, çirkin huylardan uzak eylesin. Cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Fatiha-i şerife mealdesin.